cennete girmeyi, Rabbım'ın cemalini görmeyi nasip etsin. Allah bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Şu kısacık dünyada Allah kendisine hakkıyla kulluk yapanlardan eylesin. Kardeşlerim, bizlerin dünyaya geliş amacı sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'yi her sözde, her işte ve her amelde razı etmektir. Ama geliyor ki insanoğlu yaşamış olduğu hayatın her kesiminde herkesin sözünü dinlemeye, herkesin sözüne saygı duymaya, herkesin amelini Doğru görmeye Sanki hazır vaziyete gelmiştir. Allah'ın sözünü Resul'ün sözünü insanlar hep Başkalarının sözüne tercih eder Duruma gelmiştir. Başkalarının ameli Güzel gözükmüş Ama emredilen ameller Ne hikmetse Bugün kötü ve çirkin Gözükür hale gelmiştir. Bunlar Dinin sözde, düşüncede ve amelde hayata geçirilmemesinden kaynaklanır. Onun için bugün amel nedir? Bir amelin kabul olmasındaki şartlar nelerdir? İşte bunun üzerine bir sohbet yapmayı uygun buldum. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış ve güzel bir amel işlemeyi nasip etsin. Önce amel kelimesinin ne manaya geldiğini izah etmemiz gerekiyor. Çünkü bir meselenin o toplumda yer bulduğu anlam, ifade anlaşılmayınca Allah Azze ve Celle'nin ona yüklediği manada anlaşılmıyor kardeşlerim. Amel, iş, vazife, hareket, idare, daire, işlemek, davranış, ibadet, hayırlı iş gibi manalara gelir. Daha ziyade canlıların bir maksatla yaptığı işe amel denir. Yapılan işte bir gaye ve maksat yoksa buna da fiil denir. Amel denmez. Evet. Gramerde amel, amilliği yani bir ke kelimenin diğer bir kelime üzerindeki tesirini ifade eder kardeşlerim. Yani amel sözlükte iş, davranış, hareket, faaliyet faydalı eylem anlamlarına gelir. Amel, aslında niyetli bir davranış, bir maksada bağlı olarak yapılan bir fiildir. Bütün canlılar, bir takım fiiller yapar. Ancak onların yaptıkları bu fiillere amel denmez. Yani bir hayvanın acıktığında ot yemesi, bir kuşun yuvadan yiyecek bulmak için havalanması, bir balığın denizde yiyecek aranması, bu amel manasına gelmez. Bir kasta, bir niyete bağlı olarak yapılan fiillere amel adı verilir. İyi veya kötü nitelenmesi de, hangi niyetle yapılırsa, o amele o konuda bir isim verilir kardeşlerim. Buna göre insan ister iyi bir şey yapsın, ister kötü bir şey yapsın, yaptığı işi bir niyetle yapıyorsa, o işi yapmakta bir maksadı varsa, işte o ameldir. Bu açıdan baktığımız zaman, bir Müslümanın inancının gereği olarak yerine getirdiği bütün ibadetler birer ameldir kardeşlerim. Sözümün altını çiziyorum. Bu açıdan baktığımızda bir Müslümanın inancının gereği olarak yerine getirdiği bütün ibadetler Allah indinde nedir? Birer ameldir. Kişinin bir işe niyet ederek ve şuurlu bir şekilde yaptığı bütün faaliyetlerde amel kategorisine girer. Yani sadece bir namaz, sadece bir oruç, sadece bir haç, amel değil, senin yaptığın bir konuşma, bir bakış, bir sadaka, bir infak, bir nasihat, yani her şey neye girermiş? Amel kategorisine girer. Sesim net değil mi kardeşler? Ve Allah Azze ve Celle kitabında birçok ayette kardeşlerim Allah'a imandan sonra hemen amel işlemeye dikkat çeker. Allah razı olsun. Böylece insanın kurtuluşunun önce iman ve onunla kucaklaşan amele dayandığını haber verir. Ve esasen insan ve ona ait hayat ile Ölümün yaratılmasının amacı da nasıl bir amel işleyeceğimizi denemek içindir. Yani kişinin başarıya ulaşması, dünya ve ahiret mutluluğunu yakalaması bu amel denemesini başarmasına bağlıdır. Allah başaranlardan eylesin bizlere. Ve kardeşlerim insan sürekli faaliyet halindedir her an bir fiil yapabilir. Ve yaptığı fiilin amel diye bir değer kazanması o ameli şuurla ve doğru bir niyetle yapmasına bağlıdır. Allah kendisinden razı olsun İbni Mesut'un güzel bir sözü var. Söz geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça. Söz ve doğru niyet geçersizdir. Amel olmadıkça söz, doğru niyet, amel de geçersizdir, sünnete uygun olmadıkça demiştir. Allah onlardan razı olsun. Onlar amelin ne olduğunu ve amelin nasıl geçerli olacağını çok güzel anlamış, analiz etmişler ve bizlere de bunu bu şekilde anlatmışlar, aktarmışlar kardeşlerim. Amelleri sonuçlarına göre üç kısmı ayırmak mümkündür kardeşlerim. Bu da birincisi salih amel. Yani faydalı, maksada uygun, zararlı ve ifsad edici, edici bozucu olmayan davranışlardır ki Aleykümselam ve Rahmetullah, hoş geldiniz. Bu da İslam'ın yapılmasını emrettiği ya da tavsiye ettiği bütün hayırlı işlerdir. Bununla insan ya kendisine, ya çevresine, ya da insanlara faydalı olur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle katında sevap ve onun rızasını kazanır. Ya da bir zararı def eder, bir faydayı elde eder. İkincisi ise amelin çeşitlerinden zararlı, maksada uygun olmayan, ifsad edici her türlü faaliyetin genel adıdır. Bunlar İslam'ın yapılmasını yasak ettiği ya da yapılmamasını uygun gördüğü işlerdir. Bu gibi amelleri işleyen Allah indinde her zaman günah kazanır ve Allah azze ve celle kullarının bu ameli işlemesinden razı değildir. Fasit ya da batıl ameller, insanın yaratılış amacına uygun değildir kardeşlerim. Ve insanın derecesini her zaman toplum içinde düşürürler. Her türlü isyan, inkarcılık faaliyeti, günah, haddi aşma, zulüm, bozgunculuk, Hepsi fasit ameldir, değersizdir, zararlı ve reddedilen işlerdendir. Düşünün, yaşamış olduğunuz toplumda bir insan hırsız, yalan söylüyor, verdiği hiçbir sözde durmuyor. Bu insan değerinden kaybettiği gibi toplumda horlanan, dışlanan insan olması gerekir ve Allah indinde de nedir? razı olunmayan işler yapan insandır. 3. ise mübah yani caiz amel. Bu da kardeşlerim yapılıp yapılmaması kişinin kendisine ait olan işlerdendir ki bunları yapan yapmakta insanlar serbest bırakılmıştır ki bu da kimseye de zarar ve fayda vermez. Yani Allah'ın serbest bıraktığı İnsanların yapıp yapmakta serbest olduğu ameller vardır. İslam'a göre bir amelin iyi, yani salih olabilmesi için kardeşlerim, birincisi iman şarttır. Yani bir insanın önce namaz kılması için iman etmesi, oruç tutması için iman etmesi, hac etmesi için iman etmesi, yani ne yaparsa yapsın önce iman etmesi gerekir. Şirk ve küfür kişinin yapacağı bütün güzel işleri iptal eder. Çünkü böyle bir davranış kulun Allah'ın makamına karşı işlediği de bir hatadır. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri kendisine kul olarak yaratmıştır. Öncelikle insan bunun idrakına varmak zorundadır. Beni yaratan bir yaratıcı var. Ve ben beni yaratanı ve beni yaratanın haber verdiklerini bilmeliyim ve inanmalıyım demelidir. İnsan dininden gafil olmamalıdır. Sonra da amellerini inandığı Allah'ın ölçülerine göre ayarlamalıdır onun emrettiği gibi kulluğunu yerine getirmelidir. İnsan Allah'ın verdiği akıl ve sahip olduğu iradeyle bir iş bir amel işler kardeşlerim. Yaptığı işe ait ölçü inancından alırsa bir insan o amel Allah indinde değerli olur. Yani bir insan bir amel işliyorsa, işlediği ameli de, kendisini yaratanın koymuş olduğu ölçüye göre işliyorsa, işte o amel Allah indinde değer bulur, ve Allah indinde geçerli olur kardeşlerim. Allah bizleri böyle amel işlilesin. Yoksa kişi aklına göre, anladığına göre, toplumun söylediğine göre amel işlerse, yarın kıyamet gününde amel defterinde hiçbir şey bulmayabilir. Ama demin de İbni Mesud'un Allah ondan razı olsun sözünü naklettiğimiz gibi söz diyor geçersizdir, doğru bir niyet olmadıkça söz doğru niyette geçersizdir, amel olmadıkça Söz, doğru niyet, amel de geçersizdir. Peygamberin sünnetine uymadıkça. Evet. Allah'ın kitabı iman ile salih ameli sık sık beraber kullanır dedi kardeşlerim. İmandan sonra hep salih amel. Salih amel işleyen müminleri Allah hep över. Onların alacağı büyük mükafatları hep dile getir. Ama burada amele salihlen ameli salihi birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Nedir amele salihle ameli salih bilir misiniz kardeşlerim? Bir insan yapmış olduğu ameli Allah'ın indinde kabul olup olmadığına dikkat etmeden, aynen bir amelenin toprak kazması, taş çekmesi, veyahut da bir yük çekmesi gibi, ömrü boyunca çekmesi, onu amele salihten kurtaramaz. Bir amelin, salih olabilmesi için, ne olması gerekir? Birincisi, Allah için yapılması, ikincisi de, peygamberin sünnetine uyup uymamasıyla alakalıdır. Demek ki amel iyi, salih veya kötü seyyiye amel olmak üzere ikiye ayırılır. Evet kardeşler, insan yeryüzüne nasıl davranışlar göstereceği, iyi ve kötü amellerde neler yapacağı belli olsun diye çıkarılmıştır. Hep sohbetlerde dile getirdiğimiz bir ayet var hatırlarsanız. Mülk suresinin ikinci ayetinde Allah azze ve celle "Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur." Diyor. Allah bizleri amelin her türlü kötüsünden beri buyursun kardeşlerim. Yine Allah azze ve celle Şüphesiz ki diyor sizi biraz korku, açlık, mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan edeceğiz. Ey Resulüm sen sabredenleri müjdele diyor. Yine Allah Azze ve Celle her can ölümü tatacaktır. Biz sizi denemek için hayır ve şerle imtihan ederiz. Siz ancak bize döndürüleceksiniz diyor. Enbiya 35'te. Sesim net değil mi? Evet kardeşlerim. Bu ve bunun gibi ayetler çok. İslam'da bir iyiliğin ve salih amelin Allah razı olsun. Dünya ve ahirette ecir ve sevap kazanmış olabilmesi için bu ameli işleyenin imanlı olması şarttır. Ve bu konuda iman ön şarttır. İman da Allah'a, memeklere, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmayı kapsar. Bunlardaki en ufak bir müşkülat insanın imanını bozar kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. Salih iyi amelin özü seni yaratan Allahu Teala'nın emirlerini üstün tanımakla başlar. Allah'ın hükümlerini hem bedeninde hem de yaşadığı yeryüzünde uygulamakla devam eder. Onun din ve şeriatını korumak, yarattıklarına şefkat etmek ve yardım etmek gerekir. Salih ameller de iki aylık kardeşlerim. Birincisi bedeni ibadetler ki yükümlünün önce ve bizzat kendisine yarar sağlayan ve kendisinin iyileşmesine yarayan amellerdir ki bir namazı düşünün. Bir namaz dikkat edildiğinde insanı her türlü kötülükten, her türlü fuhşiyattan ne yapıyor? Koruyor. Bir cihad Müslümanların izzet ve şerefini koruyor. Küfürle mücadele küfrün yeryüzünden silinmesine veya horlanmasına sebep oluyor. Ve Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak için hayret sarf etme ve bunun gerçekleşmesi için Allah'a dua ve istifarda bulunma insanların korkusunu götürüp Yeryüzüne, emniyetin gelmesine sebep oluyor. Oruç, Müslümanlara ne oluyor? Bir kalkan oluyor. Zekat, sadaka, insanın malını temizliyor. Başkalarına her zaman ne yapıyor? Faydalı olan amellerdir kardeşlerim. Yani salih amel, Allah'ın bizden istediği ameller, her zaman insanoğluna fayda vermiş, ve fıtratı korumuştur. Allah'ın yasakladığı, hoşlanmadığı şeylerde kötü amellerdir. Ama insan, kendisine Allah'a Azze ve Celle seçme hakkı verdi diye, yani iyi veya kötü, hayır ile şer arasında, ona belli bir ölçüde serbestlik tanıdı diye, bunu hoyratça hep şerde kullanmaya namzet olmuştur. Allah ayaklarımızı kaydırmasın, neyle karşılaşırsak hayrı seçenlerden eylesin kardeşlerim. Kendi isteğiyle tercihini yapan ve bu yüzden de yaptığı işlerden sorumlu olan insan, dünyadaki amellerinin sonucuna göre ahirette karşılık görecektir. Bunu unutmayalım. Yani dünyada ne yapmışsak bunun ahirette muhakkak neticesini göreceğiz. Ya mükafat ya da ceza. Çünkü Allah Hazze ve Celle kitabında iyi ve kötü amellerden ve bunların sevindirici veya üzücü sonuçlarından söz eden birçok ayetler bildirmiş bizlere. Bakın Furkan suresinin 68 ile 70. ayetler arasında onlar Allah'ın yanında bir başkasının ilah edinip ona kulluk etmezler. Ölümü hak edenler dışında Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa işlediği günahın cezasını görür. Kıyamet günü azabı kat kat olur. O korkunç azabın içinde hor ve hakir bir halde ebediyen kalır. Ancak tevbeden, imanında samimi kalıp salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah gafurdur, rahimdirdir. Evet kardeşlerim. Bakın ayette adam öldürme, zina gibi en ağır kötü amellerden sonra tövbe edenlerin azaptan istisna edilmesi katilin ve zaninin de tövbesinin geçerli olduğunu gösteriyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hangi amel daha faziletlidir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda kişinin elinin emeği ve hayırlı olan mebruf, geçerli olan alışveriştir demiştir. Evet. Amellerin değeri imandan sonra niyete bağlıdır kardeşlerim. Yüce duygu ve amaçlar taşımayan veya kötü amaçlar için yapılan bazı ameller kişiye asla fayda sağlamaz. Mesela ameller niyetlere göredir hadisini hatırlayacak olursanız asab ı kiram Medine'ye hicret ederken Mekke müşriklerinin kötülük ve baskılarından kurtulma Medine'ye daha güzel ibadet, itaat, amellerde bulunma İslam'ı oradan cihana yayma gibi düşüncelerle doluydular. İşlerinden birisi ise Nişanlı olduğu kadın hicret ettiği için sadece onunla evlenmek, niyet ve düşüncesiyle Medine'ye geldi. İşte ve Vesselam diğer muhacirlerin büyük ecir ve mükafatlara nail olduğunu bildirirken onun da istediği kadına kavuşmakla niyetine ulaştığını ancak hicret sevabından mahrum kaldığını söylemiştir. Evet. Ameller ancak niyetlere göredir. Kimin niyeti Allah'a ve Resul'una kavuşmaksa onun eline geçecek ancak odur kardeşler. Kimin de niyeti dünyalık bir metaya bir kadına ise onun da eline geçecek nedir? Odur. Allah niyeti her zaman halis ve hayırlı olanlardan eylesin. Bakın Dinimizde o kadar güzellikler var ki biriniz Müslümanlığı iyi yaşadığı zaman kendisine işlediği her iyi amel 10 katından 700 katına kadar katlanmış olarak yazılır diyor. Ama yaptığı her kötülükte misliyle ceza olarak üzerine yazılır. Yani bir hayırlı amel işliyorsun 700'e kadar katlıyor ama bir kötü amel işlediğinde sadece misliyle ceza görüyorsun. Evet. Bir iyilik ahlak güzelliğidir. Günah ve günaha sebep olan şeyler ise kalbi gıcıklayan insanların bilmesini hoş görmediği şeylerdir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Ne kadar güzel tarif değil mi? Müslüm Kitabul tövbeden aktediyor. İyilik yani iyi ameller insanın ahlak güzelliğidir ve bir başkası tarafından hep bilinmesini istediği amellerdir. Ama günahsa bir başkası tarafından bilinmesinden ve onlar tarafından duyulmasından hoşlanmadığın ibadetlere denir. Evet kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçek Müslümanın elinden ve dilinden diğer Müslümanların selamette kaldığı kimsedir. Diyor. Evet. Yine amellerle alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nerede, hangi halde olursan ol, Allah'tan kork. Kötülük işlemişsen hemen bir iyilik yap. O iyilik kötülüğün günahını silsin. İnsanlara da güzel muamelede bulun demiştir. Evet kardeşlerim başkalarını iyi ve güzel ameller işlemeye davet etmek Allah ve Resulü'nün övdüğü bir davranıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayrın işlenmesine vesile olan kimseye o hayrı işleyenin ecri kadar ecir vardır demiştir. Doğru bir yola çağıran kimse ona tabi olanların ecirleri kadar kendisine de ecir verilir. Ama bu tabi olanların ecrinden de bir şey eksilmez. Fakat kötü bir yola davet eden bir kimse de ona tabi olanların günahlarından Hiçbir şey eksilmez demiştir. <gülüyor> Demek ki kardeşlerim bu naslardan da anlaşıldığı gibi amel yalnız ibadetlerden ibaret değil. Günlük hayatta bir Müslümanın diğerine veya topluma karşı yaptığı güzel iş, yardım, muamele hepsi amel neticesindedir. Yani senin din kardeşine dönüp bakıp güler yüz göstermen dahi ibadetten ve kulluktan senin somurtman yüz çevirmen suratını asman onun halini hatırını sormaman bu da yine amelden ama Allah'ın hoşlanmadığı amellerdendir Allah bizleri her zaman hayrını artıranlardan eylesin unutmayalım ki cennet çok güzel ve içindeki müminler için hazırlanan her şey de çok güzeldir kardeşlerim. Evet. Amelin değerine gelecek olursak bir işin amelin iyi mi, kötü mü, salih mi, fasit mi olduğunu <gülüyor> bu ölçüyü insan kafasına hevasına göre ölçmemeli. Farklı kişilere göre farklı ölçüler olabilir. Herkes kendi anlayışına, bilgisine ve içinde yetiştiği toplumun değer yargılarına göre iyi ve kötü ölçüsüne sahip olabilir. Ama bir amelin, davranışın kesin hükmünü ancak yanılmayan, şaşmayan, hata etmeyen, Hiçbir asırda değişiklik göstermeyen, ancak her şeyi bilen ilahi kudret dilebilir kardeşlerim. Onun iyi dediği davranışlar iyidir. Onun kötü dediği ameller de kötüdür. Yani Allah'ın rızasına uyan işler her zaman salih amellerdir. Onun rızasına uymayan davranışlar da kötü davranışlardır. Bütün amellerde ölçü budur kardeşlerim. İyi davranışların, salih amellerin özü, Allah'ın emirlerini en üstün tutmak, O'nun koyduğu ölçülere göre hareket etmek, O'nun hükümlerini hayata hakim kılmak, İslam'ın ilkelerini göz önünde bulundurmak, bunlar ibadet ve güzel ahlaktır. Allah hepimize anlayış versin. Güzel ahlakı, güzel salih ameli işleyenlerden eylesin. Allah'ın yasakladığı veya razı olmadığı işleri yapmak da kötü ameldir kardeşlerim. Kişi, kendi iradesiyle iyi veya kötü amellerden birini seçer. O amelin, Dünyadaki veya ahiretteki sonucuna razı olur. Allah azze ve celle insanın kötü amel işlemesini sevmez ve hoşlanmaz. Ancak isteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Fakat inanan da küfreden de açık delillerden sonra iman etsin ve açık delillerden sonra küfretsin demiştir dinimiz. Enfal 42'de. Aleykümselam ve Ama insan kendine göre en uygun olanını seçer ve seçtiği her amelinde mutlaka karşılığını görecektir kardeşlerim. Allah karşılığını cennet ve cemal olarak alanlardan eylesin. Amin. Evet kardeşlerim. Ahiret hayatı insanın dünyada işlediği amellerinin hesabının yapılacağı ve amellerin karşılığını alacağı gündür. İnsanların işlediği bütün ameller bir kitaba yani amel defterine kaydedilir Ve ahiret günü de bu kitap ortaya konacak ve insana hak ettiği ceza ve mükafat bu amel defterine göre verilecek Allah amel defterini önünden ve sağından alanlardan eylesin bizleri evet kardeşler insan tarafından ortaya konulmuş olan bütün ameller mutlaka değerlendirilecek küçük büyük demeden bu kitapta hepsi yazılacak İnsanlar tarafından her ne kadar unutulsa da, her ne kadar bu ameller gizlense de, örtülmeye çalışılsa da sonuç değişmeyecek. Ayeti kelime de kim zerre kadar hayır ya da kim zerre kadar şer işlerse onun muhakkak karşılığını ne yapacak görecek diyor Zilzal 7 şeklinde. Sesnet değil mi arkadaşlar? Ve Allah Azze ve Celle inkarcılara sesleniyor. Siz amel işleyin. Yapacağınızı yapın. Allah da, Resulü da, müminler de onu görecek diyor. Allah razı olsun. Ve Lokman'ın oğluna nasihatini hatırlarsanız Kur'an'da Lokman oğluna nasihat ederken ne diyor? Yavrum Yaptığın amel hardal tanesi ağırlığınca dahi olsa bir kayanın içinde göklerde veya yerde bulunsa Allah onu mutlaka getirir. Çünkü Allah latiftir. Bilgisi her şeye ulaşır. Haberdir. Her şeyden haberdardır diyor kardeşlerim. Yani yaptığın en küçük bir ameli dahi küçük görme. Allah için yaptığın her amel sana muhakkak fayda verecek, Allah onu getirecek. Ama zerze kadar işlediğin günahı da hafife alma diyor. Yani hadis-i şerifte unutma ki diyor cennet size ayakkabı bağından daha yakın. Biraz duruyor, yutkunuyor, unutmayın cehennem de diyor. Allah'ım salih amel işleyenlerden kıl bizleri. Bizleri de neslimizi de. Evet kardeşlerim. Demek ki Allah Azze ve Celle hiçbir şekilde iman edip salih amel işleyenin bu amelini kaybetmez mutlaka onun karşılığını verir. Ve amellerin salih olup olmaması müminin Allah katındaki derecesi belirler kardeşlerim. Ve bütün amellerde önce niyete göre değer kazanır. Kişi bir ameli hangi niyete göre yaparsa amelinin sonucu da ona göre değer bulur. Evet. Ve Müslümanın bütün amellerini salih amel haline getirebilir. Eğer onun niyeti Allah rızası içe ise o yalnızca Allah'ı razı etmek için çaba gösterirse o işinde yalnızca Allah'ın vereceği karşılığı hesaba katarsa onun bütün işleri salih amel olabilir. Evet kardeşlerim ameller niyetlere göredir. <gülüyor> Kişi namaza duruyor namaz kılarken birinin kendisini izlediğini görüyor ve namazını güzelleştiriyor. Bunun adı neydi? Saklı şirk veya küçük şirk dediğimiz rüya değil mi? Bakın namaz kılıyor. Ama namazı ne oluyor kardeşlerim? Bir başkasının taltifini, mükafatını arzuladığı için fasit oluyor. Allah Azze ve Celle ne yaparsak yapalım. Hakkın rızasını isteyenlerden eylesin bizleri. Bunun tersi de mümkün. Bir kul kendisine sevap kazandıracak bir ameli demek ki niyetini bozarak günaha çevirebiliyor. Evet. Allah kendisi için kendi rızası için amel işleyenlerden eylesin. İnsanlardan bir çıkar elde etmek için namaz kılar gibi görünen fasit bir amel işler, sevap yerine niyetleri iyi olmadığı için günah kazanırlar. Ve unutmayalım ki riya ile gelen hadis de bize çok önemli bir tembih var kardeşlerim. İbn Abbas'tan gelen rivayette, kap karanlık bir gecede Kapkara bir kayanın üzerinde, simsiyah bir karıncanın yürüyen ayak sesine benzer diyor Rüya. Ve cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi? Hayırsever, zengin, Allah yolunu öldürülen şehit ve alim diyor. Allah ayaklarımızı kaydırmasın, bizlere hayırlı dostlar versin kardeşlerim. Demek ki insan ne kadar büyük amel işler işlesin niyetini sağlam tutamadı mı o amellerin hepsi heder olduğu gibi seni de cehenneme sokan ilk insanlar sınıfına ne yapabiliyor? sokabiliyor. Allah hepimize hayır versin. Evet, insan bir kötü amel işlediği zaman Allah ona işlediği günah kadar cezasını verir. Hatta dilerse kulunun böyle günahını affeder. Ama salih amellerin karşılığı ise insanın hesap edemeyeceği kadar fazladır kardeşlerim. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sözünde Rabbimiz şöyle buyuruyor ki diyerek benim kulum bir Sevap olan amel yapmaya niyet etse de onu yapmasa bile ben ona karşılık veririm. Onu yaparsa o kuluma on katına kadar sevap yazarım. Bir günah işlemeye niyet etse yapmasa hatasını affederim. Eğer o kötülüğü yaparsa onu sadece misliyle cezalandırırım diyor. Unutmayalım ki kardeşlerim. Allah'a kulluk yapmak için yapılan insanın işlediği amel onu karanlıktan aydınlığa çıkarır. Mutluluğa ve Allah'ın ilahi mutluluğuna kavuşturur. Rızkını bollaştırır. Şükür borcunu öder. Allah'ın rahmetinin ve sonsuz nimetlerin yolunu açar. Şükür borcunu öder. Allah'ın rahmetinin ve sonsuz nimetlerinin yolunu açar. Onu razı eder. Amelin kalitesi de aynı zamanda kulun makamını belirler. Hatta bu ölçü nimetlerin kalite ve derecelerine bile etki eder. İnsanın karşılaştığı bütün sonuçlar kendi eliyle işlediği amelin karşılığıdır kardeşlerim. Bütün darlıklar, zorluklar, musibetler ve iyi haller insanın elinin kazancısıdır. Rabbimiz insana onun kazanmadığı, hak etmediği bir sonucu bir çile ve cezayı vermez. Çünkü ehli sünnetin itikadında o kullarına asla zulmetmez, iyiliği murad eder, kötülüğün işlenmesinden hoşlanmaz. Evet. Ameli salih, iyi, güzel, faydalı, sevaba ve Allah'ın rızasına sebep olacak, haram sınırına girmeksizin kişinin iman, iyi niyet ve ihlasla yapmış olduğu bütün davranışlara salih amel denir kardeşlerim. Amel iş manasında salih ise elverişli, yararlı, yarayışlı demektir. Dolayısıyla <gülüyor> amel-i salih kişiye ahiret saadetini sağlamaya Allah'ın rızasını kazanmaya elverişli olan Allah katında bir değer ifade eden davranışlardır. Aynı zamanda imanı kuvvetlendiren sağlamlaştıran, onu çepeçevre sararak koruyan hep salih ameldir kardeşlerim. Amel-i salih Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Müslümana emredilmiştir. Ve salih amellerden söz eden ayetler genellikle önce imana değinir, Sonra başlarlar. Evet. Aleykümselam ve rahmetullah. Ve bunların hepsi iman edip salih ameller işleyenler şeklinde görülmektedir. Bu da kardeşlerim iman ile amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koyar. İman olmadan güzel davranışların hiçbir önemi olmadığı gibi salih amel olmadan da kuru kuru bir imanın hiçbir faydası, tadı yoktur kardeşlerim. Evet. Bir Müslümanın imanını salih amellerle birleştirmesi dünya ve ahiret hayatına bağlı olarak bütün davranışlarını güzelleştirmesiyle mümkündür. İslam'ın müminlerden istediği iman ve salih amel budur. Allah iman edip salih amel işleyenlerden eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında asra yemin olsun ki hiç şüphesiz insan hüsrandadır. Ancak iman eden salih amel işleyenler ve ne diyor? Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Evet. İnşallah Yakup. Tamam. Tamam inşallah. Aleykümselam ve rahmetullahi wabarakat. ve yine Ve yine Suresinde kardeşlerim muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler yaratıkların en hayırlısıdırdır. Evet. Bu ayetlere baktığımızda, imanın yanında mutlaka, salih amel gerekiyor ki, bu da, İslam'ın bütün emir ve yasaklarının, yeryüzünde uygulanması, insanların hayatına hakim kılınması için gereken, ameli ve sözlüğü tebliğdir, tebliğdir kardeşlerim. Allah'ın emirlerini uygulayıp bunları kendi nefislerinde yaşayarak toplumda yerleşmesi için çalışmak ameli salihtir. En hayırlı yaratık olmanın şartı da budur kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de salih amelden söz ederken bütün ayetlerde hemen hemen önce imandan söz ediyor. Ne diyor? Kadın, erkek iman etmiş olarak kim salih amel işlerse ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve ecirlerinin yaptıklarından daha güzeliyle ödeyeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Allah ameli zayi olanlardan eylemesin bizleri. <gülüyor> ameli salih ister istemez ihlası çağırır kardeşlerim. İşin salih olabilmesi de ancak Allah'ın rızasının mutlaka gözetilmesiyle gerçekleşir. Amel Allah rızası için olacak ve insan bu amelin karşılığını yalnız Allah'tan isteyip yalnız ondan bekleyecek. İnsanların hoşnutluğunu Beğenisini kazanmak için yapılan ameller asla ameli salih değildir. Bu niyet bozukluğunu insanı ihlatsızlığa ve riyaya götürür kardeşlerim. Riya ile yapılan amellere ise Allah Azze ve Celle iltifat etmez ve karşılığını da vermez kardeşlerim. Yine aynı şekilde bidat olan amellere de Allah ne yapmaz? İltifat etmez. Onlara ecir, sevap vermez. Evet. Ameli salih Allah'ın rızasını gözetilerek yapılmış bir amel olursa kişinin duasının kabul olunmasına sebep de vesiledir. İnsan sıkıntı anlarında daha önceden yapmış olduğu salih bir amelden dolayı Allah'ın izniyle sıkıntıdan ne yapar? Kurtulur. Bukhari ve Müslüm'de gelen bir rivayette uzun bir hadis, belki hepiniz hatırlayacaksınız. Üç kişi fırtınalı bir günde yağmurdan kurtulmak için bir mağaraya sığınıyorlar. Ve bir kaya geliyor, mağaranın kapısını kapatıyor. Üçü de dua ederken zikretmesi gereken salih ameli anıyorlar. Yani dualarında teker teker ne yapıyorlar? Ameli salihte bulunuyorlar. O güne kadar kişi, amel defterine bu türden ameller kaydettirmiş olacak ki duası kabul olsun. Kardeşlerim dönüyorum inşallah iki dakika. Üçü de dua ediyor. Ne diyor? Birisi anne ve babasına yaptığı iyiliği birisi kul hakkına riayet ettiği bir amelini birisi de tam günaha meylettiğinde sırf Allah korkusundan geri durduğunu gündeme getirerek ne yapıyor? Salih amellerini tek tek zikrediyor. Demek ki Allah kendisine ulaşmamız için vesileler aramız, aramamızı emrediyor. Vesile de kendisinin hak kıldığı bir şekilde olmasını, yani kendisini razı eden bir amellen olmasını istiyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, makbul olan bir duayı nasip etsin. Bakın hayırlı evlat hem hayırlı hem de bu yaptığı iş ameli salihten bu cümleden sayılıyor. Şimdi düşünün Hayırlı evlat yetiştirmek zamanımızdaki Müslümanlar için ne kadar zor değil mi? Hem ne kadar önemli bir mesele. İnsanın öldüğünde bile ameli kesiliyor. Üç şey müstesna amel destleri kapanmıyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Sadakayı cariye yani insanın uzun zaman istifade ettirdiği ceşme, yol, köprü, hastane, cami gibi yine kendisinden istifade edilen ilim, kitap ve kendisine duacı olan salih amel. Evlatların ameli salih olacak şekilde yetiştirilip ardımızdan bizlere hayır dua eder bırakılması Müslümanların da önemli görevlerindendir kardeşlerim. Bunun aksine makbul olmayan çocuklara ameli gayri salih denilir. Düşünün. Muhammed'in kendisine isyan edip gemiye binmediği için suda boğulan oğlunu o andaki ayetleri okuyarak bakınca ya Rabbi bu benim oğlum diyor. Allah Azze ve Celle, Nuh o senin ailenden değil, çünkü o ameli gayri salih, salih olmayan bir amel sahibidir diyor. Evet, ameli salih, imanın tabi bir semeresidir. Allah evlatlarımızı hayırda yetiştirme nasip etsin, ameli salih işleyenlerden eylesin bizleri de onlara salih ameli öğretenlerden eylesin. Eğer bir kalpte iman yerleşmişse, bu imanın gerektirdiği hareketler yavaş yavaş kendiliğinden tezahür edecektir. Bunun kaçınılması mümkün değil kardeşlerim. Çünkü iman sadece dil ile ikrar edip monoton bir hayat tarzını benimsemek demek değildir. Dil ile ikrarın yanında muhakkak razı olunan bir amel de hayata geçirilmesi gerekir. Salih amelde vicdanda yer eden imanın vakit kaybetmeden kendini dış dünyaya açıklaması demektir. İslam'da sözü edilen iman işte bu şekilde salih amellerle tamamlanan bir imandır. Bu imanın pasif kalmaya asla tahammülü yoktur. Müminin içinden çıkıp dışına aksetmesi gerekir. Eğer bir iman bu hareketi sağlayamıyorsa o ya sahtedir veya ölüdür. İman Güneşten uzak kapalı bir kutuda yetiştirilmeye çalışan çiçek misali sadece kişinin iç dünyasında gizlenip kalamaz. Böyle bir iman yok olmaya mahkum veya ölüme terk edilmiş demektir. O ancak salih ameller ile beslendikçe kuvvet kazanır ve hayat bulur. Allah hepimize hayır versin. İmanın tarifini yaparken ne diyorduk? Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, arzalar gösterecek. Yani kalbinin tasdik ettiğini dilin haykıracak, inan edecek. Ben müslümanım diyecek. Amellerin de bunu yalanlamayacak. Ve iman salih amellerle artar masıvalarla, günahlarla ne yapar? Eksilir kardeşlerim. Evet, iman, amel, hareket, bina ve imar işidir. Kişiyi Allah'a yöneltir. İnanıp salih amel işleyenlere gelince onların yaptıklarına karşılık varacakları yer cennet konaklarıdır. Allah bizi cennete girenlerden ve orada Allah'ın cemalini devamlı görenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Bugünkü konumuz amel neydi? Ne değildi? Salih amel nedir? Fasit amel nedir? Bunun üzerine oldu inşallah. Allah öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin.